Takus diyor ya. Kolay kolay basaltı maddeler. Elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Metropolitika'da iki tane konuğumuz var. Konuklarım aynı zamanda programında dinleyicileri. İlke Yılmaz, Tövbe. Yıldız Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde master yapıyor. Doğru hı hı. mu söyledin? Evet, doğru söylüyorum. Özgür Çimen de aynı. <gülüyor> ben de. <fakültede>. Sınıf arkadaşım. <gülüyor> evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün e, yani siz bana belki sorular soracaksınız. Ben sizin konunuz olacağım. Çünkü programı e, dinleyerek de bazı sorularla geldiniz buralara. Ama bugün konumuz emek sinemasını e, işlemek. Yani hı hı. ona hedefliyoruz. Emek Sineması ile ilgili ...gelişmelerden hareketle sonra... ...belki başka konularda da... ...sizlerden... ...görüşler ve şeyler alacağım. Şimdi... ...emek sineması ile ilgili... ...bugün... ...İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nda bir toplantı yapılıyor... ...bu saatlerde. Ve burada <gülüyor> proje tanıtılıyor. Evvelki gün... ...Mimarlı Odası'nda bir toplantı yapıldı. Genellikle... <gülüyor> Proje hakkında insanlar merak içindeler. Ne oluyor? Emek sineması yıkılıyor mu? Hı hı. Bir takım insanlar yıkılıyor diye hatta e, ayağa kalktılar. Mimarlı Odası yargıya başvurdu. E, şeyde projeni tanıtan e, bilgiler de Kültür Bakanı'ndan geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay birkaç şey söyledi. Basın açıklaması yaptı. Ee, bu Serkli Dorian binası var. İstiklal Caddesi'ne cepheli. Çok geniş bir yapıdır. Yani çok da dikkat çekici bir yapı. Şu anda Sesam falan var içinde. <gülüyor> Rüya sineması <gülüyor> var. İpek sineması <gülüyor> var. <gülüyor> Ve bu e, büyük cepheli yapının arkasında da daha birkaç tane tabii yapı var. Sadece emek sineması yok. Bir yapı adası burası. <gülüyor> ee, sokağa girdiğimizde Yeşilçam Sokağı zannedersem burada da emek sinemasının girişi var. Şimdi emek evet. sineması... Yaklaşık 900 diyelim. 870 kişi ama yani 900 kişilik büyük bir salon. Bu salon İstanbul'un en eski sinemalarından biri. Eski adı Melek Sineması. Ve bu yapının bir üst kota alınacağı söyleniyor. Bu konuda evet. da İstanbul Teknik Üniversitesi bir rapor hazırlamış. Bu raporda bu yapının yani sökülüp yukarı alınabileceği söyleniyor. Niye? Altında bir takım Ee, kültürle ilgili bazı fonksiyonlar olacak. Yani sadece böyle işte işanı gibi ticari fonksiyonlar değil. Ama mesela işte film afişleri satılacak. E, CD'ler satılacak. Yani gene sinemayla ilgili bir takım böyle e, küçük, işletme, e, küçük Endüstri, e, yani. kü sinema endüstrisinin hı hı. ürünleri hı hı. satılacak. Yani aslında bir tür yani e, Gene kültür endişleri tanımına girebilecek yapıcı. pazarlama faaliyetleri. Yani bugün müzelerde falan hı hı, nice. e, evet, oluyor yani. ama bu daha da e, şey yani belirgin. Gibi. Evet ee, böyle bir şekilde işlevlendiriliyor. Ee, Serk Dorian dediğimiz e, Doğu Cemiyeti mi deriz artık? Serk Daire demek Fransızca. Yani böyle e, şey bir tür hani seçkinler kulübü. Geçmişte hani çok etkin bir kulüpmüş sonra 1920'lerden sonra tabii bu kulübün artık hükmü kalmamış. O binada uzun zamandır kamu elinde ve metruk yani bu binalar hı hı. kullanılıyor tabii yani şey değil ama bazı bölümleri çok iyi bakımdan geçmiş değil. Dolayısıyla düşünülmüş taşınılmış yani Kültür Bakanı diyor ki ben bu cepheyi gördüğüm zaman yani bu cephenin istiklal caddesinde böyle kalmayacağını düşünüyordum. Yani burası böyle bakımsız kalamaz. Hı hı. Emek sinemasına girdim. İşte koltuklar kirliydi, yağlıydı falan. E, gazetelerde onunla ilgili hı. epey bir şey çıktı. Sinema festivaline gidip de kuru temizlemeci elbisesini veriyormuş falan gibi. Şaka hı hı. yolda bir takım şeyler çıktı. <gülüyor> Ama ortada bir boşluk oldu kesin. Bir kurumsal boşluk var. Çünkü yani şimdi özel sektör devreye girmiş durumda. E, bizim sinemaları yaşatmak için... sadece gişe hasılat gelirlerine bağlı olarak sinemaları yaşatmamız mümkün değil İstanbul'da. Bu çok açık gözüküyor. Yani kimi yerlerde oluyor işte alışveriş merkezlerinin içinde. Alışveriş merkezini desteklediği için belki sinema yapılıyor. Çünkü orada alışverişten de kar ediliyor. Yani sinemaların o bildiğimiz sinema amaçlı sinemanın böyle bir şeyi oldu Dönüşümü söz konusu. Bazı sinemalar kapandı, bazıları küçüldü. Son olarak Alkazar işte Hı -hı. kapanıyor. Bunların içinde... Alıcısı çok az zaten değil mi? O evet. tür yani art house yani. Benim şöyle bir kaygım var. Şimdi sinema festivalinin içindeyiz. Yani bu Tam bunu tartıştığımız zaman da festival devam ediyor. Ve Atlas Pasajı'ndan içeri girmeye çalışırken hayretler içinde kalıyorum. Sabah 10 falan... diyelim. Seyirci Kuyrukta bakalım. insanlar. Yani bu, bu kadar işsiz insan mı var? Sinema festivali izleyebilen nasıl vakit bulabiliyorlar? Yani bakıyorum sadece öğrenci değiller. Ama yani ben mesela bir, bir sürü filme gittim ama hep salon bomboştu. Yani hafta sonu ve hafta içi dahil olmak üzere. E peki Bilmiyorum nedir? aralarında bir organizasyon Siz... farkı var mı? Ya da izleyici farkı var mı? Yani bedava yani... değilsin ama sonuçta ha, bedava mi? da olsa hani bir şey gene dolu olması için yani ne yapmak lazım iyi duyurulması vesaire ama yani benim sinema festivalinin izlenmediği gibi kanaatim yok yani kapıda kuyruklar hmm. oluşmuyor. sinemalarda yok kuyruk oluşuyor birden bir şey bire. Demek yani demek ki bir izleyici Hı -hı. kitlesi Hı -hı. var Hı -hı. şimdi Peki yani bu gişe hasılat gelirleriyle sinemaların yaşayamadığını bir taraftan ortaya koyuyor ama bir taraftan da yani burada bir şirket almış işte uzun süreli bir sözleşme yapmış kamudan bu işletmeyi. Ve burayı yenileyecek. Şimdi burada birkaç tane problem var. Bir tanesi demin konuştuğumuz gibi yani sinema sanatı olsun, mimarlık olsun, başka konuda olabilir, edebiyat falan. Sadece bu konuda satış gelirleriyle sanat yaşayabilir mi? Bu önemli bir konu. Yani sanat doğrudan doğruya satış gelirlerine bağımlı olabilir mi? Yani resim sanatı sadece galerilere? İşte artık yani belki bu neoklasik ayrımı da ortadan kaldırmamız lazım işte resim yok efendim mimarlık falan bunlar iç içe geçtiler artık günümüzde. Hı. Dolayısıyla bu yenilik ve şeyi kim üretecek o zaman yani ticari iş değeri olmayan bir şey. Hiçbir ticari değeri yok hatta satılmasın diye yapıyor değil mi sanatçıların birçoğu bazı evet. şeyleri. Bu durumda kamu ne yapacak? Yani bunu kamu desteklemeyecek de sadece Türkiye'de olduğu gibi. ...hayırseverlik kurumları mı destekleyecek... ...yani sanat bir tür hayırseverlik işi olarak mı algılanacak... ...yoksa kamu hmm. halkın yararı için mimarlığı destekleyecek... ...bu sorunun çok can bir noktası var... ...çünkü hani diyelim ki bu kentsel yenileme projeleri... ...burada kamu ne yapıyor İlk önce bir şirkete gidiyor... ...şirketle anlaşma yaptıktan sonra vatandaşın karşısına çıkıyor... ...oysa ki kamu evet. proje sürecini karar süreciyle ilişkilendirmiş evet. olsa... ...belki o süreçte bir dolu farklı fikir gelişecek... Ticari olmayan başka şekillerde dönüşüm öngörülecek. İnsanların hayatını zorlamadan, onları işlerinden güçlerinden etmeden, belki ekonomik bir kırılma yaratmadan, kendi istihdam imkanlarını geliştirerek çok daha farklı, çok daha yaratıcı, çok daha enerji üretici modeller geliştirilebilecek yani. Bu modelde bir kısa devre gibi hani doğrudan göre bir işte şirketle anlaşma yaptıktan sonra meselenin tartışılması. Yani benim birinci dikkat çekmek istediğim konu bu isterseniz. Bir mesela evet. asıl kullanıcı olan yani kentte kullanan insanlar halk ya da ne derseniz deyin projeler en son haberi oluyor. Bu o durum, durumda kaçınılmaz. Yani. Evet. <gülüyor> değil mi? Hani mesela evet. normalde hani piyasada nasıl işler? Yani kullanıcı ihtiyaçlarına belirler ki şey olsun. Hani ortaya... Fonksiyonel bir şey çıksın. Ama burada zaten her şey olmuş bitmiş. Ama kullanıcı en son kullanan... tam da orada edilgen bir yapıya evet. sahip zaten. Çünkü sürekli tüketim üstünden yani tanımlanıyorsunuz. Tükettiğiniz kadar bireysiniz. Ve dolayısıyla bir ideoloji... ya da e, yani herhangi bir e, alternatif bir şey üretmek orada mümkün olmuyor gibi geliyor yani bana yani hani e, kamu yani kamusal alanda dışarıda yani ürettiğiniz alanda inisiyatif almak hiç kimsenin aklına gelmiyor herkes daha çok kendi e, yaptığı işin peşinde koşuyor bir anlamda hani bu biraz tabii ki e, o anlamda hani hayatta hardcore bir yer ama. Yani piyasa Hı -hı. mekanizmalarıyla kamu mekanizmalarının birbirine dönüşmesinde bir problem var. Hı -hı. Yani piyasa şeyi içinde siz üretirsiniz, isteyen alır, isteyen almaz. Evde yapabilirsiniz, mimar olarak fikir de ortaya koyabilirsiniz. Hı -hı. Ama kamu bir tekel ve kamunun e, bizim kamusal hayatımızla ilgili bir boyutu da var. Yani biz ortak e, şeyin e, ilişkilerimizi zenginleştirmek için kamuya vergi ödüyoruz. Gelirlerimizin yarısı vergi olarak gidiyor kamuya. ve buna karşılıkta kamu bir şirketle anlaşıp evleri e, tepemize yıkıyor mesela diyeyim. Şimdi böyle. Hatta her yere alışveriş merkezi. alışveriş evet, evet. merkezi. Bu modelin yani Sürücü sürdürülebilir mümkün. olması da çok güç. Yani biraz şey yaparsa kamunun aslında kamuya sermayenin de kamuya ihtiyacı var bu anlamda. Yani sermaye e, şu anda fırsatçılık yapıp belki kamuyu kendisi için kullanıyor ama daha uzun vadeli bakarsanız Hı. hani kamunun Ee, sadece işte yoksulları dışladığı, küçük üretimi kent dışına attığı, işte şeyleri e, yerleştirdiği, orta sınıfı ve yük sınıfı daha onlara uygun e, şeyler yaptı, Distort siteler yaptı. Biraz. Evet bunun gidiş yani pek de herhalde şey değil. Dolayısıyla yani bu piyasa şeyine terk edilmiş kültürün yaratacağı sorunlara şimdiden dikkat çekmek lazım. Şimdi bir sorun daha var buna bağlı olarak. Ben asıl oraya getirmek istiyorum. Muhalefetin durumu. de kamuyu Hani seçimle gelmiş bir şey yönetimi sanki inkar eder gibi böyle bir şey var ben onu sildim der gibi bir hali var. Şimdi burada da muhalefetin karşısında bugün de duydum kulaklarımla siyasetçilerden şey diyorlar yani seçime girmek yerine işte bu muhalefette böyle darbecilik yapıyor falan diyorlar yani bu. Aslında Türkiye'nin e, temel e, şey problemine de değiniyor bugünkü tartıştığımız konulara. Muhalefet nereye kadar muhalefet? Hı. Bazen muhalefet aslında meşruiyet aramayan, hani zorla bir şeyleri dayatan, hı hı. halka rağmen kendi ceberüt e, doğrularını dayatan bir kesim olarak algılanıyor. Ki yani kısmen bir doğruluğu da var herhalde bunun. Ne dersiniz yani muhalefetin durumunda da acaba iktidarla... E, tam tersi yönden gelip aynı noktada buluştukları ha, evet, bir. Bence öyle. Yani sonuç onu, var. o da hani muhalvette iktidar olup başka bir otorite kuruyor. Evet Önce zaten e, yani şeye bakarsanız ya orada iktidarla evet. kurulan ilişkiye bakmak ha, evet. lazım. Orada evet. patolojik bir şey ortaya çıkıyor zaten kim iktidara gelse. Onun hani dayanılmaz e, çekiciliğine karşı koyamayıp aynı şey yani aynı politikalar izleniyor ve hiç kimse hani gerçekten o anlamda Yani e, muhalifmiş gibi gözükmüyor yani Evet yani demek ki yani iktidarla muhalefetin zaman zaman aynı paradigma içinde yer aldığı hı hı. E, durumlar var. Mesela işte bu metro köprüsü Haliç'te yapılan hı. şimdi şey diyor beydeye başkanı Tuzukurular diyor bu köprüye karşı çıkıyorlar. Biz yüz milyonlarca lira yatırdık bu tünellerin yapılmasına dünyanın tünelini yaptık şimdi köprü yapacağız... köprüye itiraz ediyorlar yapamazsın diyorlar çünkü Süleymaniye'de biliyorsunuz o köprü saplanıyor evet. böyle şeyin caminin altına görüntüsü sonuçlarına gitmiyor diyor. Şimdi öbür tarafta diyor ki ya diyor bu köprü yapılır mı buraya diyor tam yerini seçmişsiniz hmm. olacak şey mi diyor ama süreç olarak baksak sonuç olarak değil de süreç olarak bakmaya çalışsak bu tünellerin kazılması kimse görmeden mi oldu? On sene önce kazıldı değil mi? Yüz evet. milyonlarca dolar harcandı. Onları hiç mi kimse projesini yapmadı? Yani kurgulanırken daha bırakın inşaatı. Kurgularken bunun konuşma imkanı niye olmasın? Niye insanlar yani bu şeyi bağımsız olarak düşünemesinler? Yani sadece müteahhitler mi yapıyor projeleri? Hiç yani bu kentte üniversite mi yok? Hiç mi mimar yok? Hiç mi... Şey yok, ama bu şey mesela projeler meslek odalarıyla falan beraber ya da o üniversitelerle çalışılmıyor mu ya da bir fizibilite araştırması yapılmadan mı hani ben sadece meraktan soruyorum yoksa <gülüyor> ama fizibilite yapmak için yani farklı senaryoların olması lazım burada senaryo yok teknokratik bir senaryo vardı o da doğrular ve yanlışlar şimdi mesela İMEC'in yarımadaki bu İstanbul manifaturacılar çarşısının ...Osmanlı prestij konaklarına çevrilmesi. Aynen Bu <gülüyor> proje biliyorsunuz. Yani işte üniversite profesörünün hazırlamış olduğu bir şey de planda hazırlandı. Yani işte bir dolu hoca çalıştı diyorlar. O şey tarih elmada planlarını. Bu 16. Ee, yüzyıl Osmanlı tipi konaklardan. 16 diyor onlar 19'lu 20. yüzyıl başına ancak örnek alabiliyorlar. Çünkü yok mi? ki elimizde ahşap Hadi zinalar. Evet. 16. yüzyıl var. Ama şey var hani ideoloji olarak... E 19. Osmanlı. ve 20. yüzyılda o, biraz hani batıllaşma etkileri başladığı için. Ama hani... onu fark etmiyorlar. Mesela Süleymaniye semti hmm. tamamen Beyoğlu gibi modern bir semit. Biz bunu hmm. işledik şeyde programda. Hmm. Ama onu tarihi İstanbul evet. deyince akıllarına Pervitiç haritasındaki modern İstanbul geliyor. Hmm. Hmm. Yani o ahşap hmm. evler, neoklasik evler yani sanayi devrimi sonrası yapılmış endüstriyel hmm. malzemeyle üretilmiş aynı kagir yapılar gibi. Ahşap değil. olmaları daha eski olmaları anlamına gelmiyor. Tam tersine ahşap daha önemli bir prefabrike malzeme. O endüstriyel malzemeli üretilmiş şeyleri eski işte bu Karamurat filmlerinde olduğu gibi hani anıtlarda Bizans döneminde falan geçer olay. Yani böyle hı hı. şey vardır Osmanlı-Bizans çatışması. Rumelisleri falan kullanılır. işte anemaz zindanları kullanılır. Topkapı surları falan kullanılır. Sonra Sen, mahalleye gelince ya. birdenbire... Mahalle Arnavod bir yapı kazanır karakter 20. yüzyıl başıdır 1920'lerdir mesela geçtiği şey putrel voltalı yapılar vardır işte Fenerbalat'taki gibi Beyoğlu'ndaki gibi o kagir olursa Bizans olur ahşap Arnavod olursa veya neoklasik yapı olursa o zaman da Osmanlı olur. Şimdiki bizim restorasyon anlayışımız da biraz Mesela ona belediye benziyor. belediye konaklarının ahşaplı böyle kaplanması cilalanması, mı? kaplanması daha oraya gidiyor galiba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin planlama müdürlüğü var. Aynen öyle böyle süslü ferforje taklidi demirlerle şey yapılmış, pencere demirleri falan. Benim evim güzel evim böyle pembeye de boyamışlar. Şimdi üstünde ahşap kaplamışlar beton yapıp. Hı hı. Şimdi bu şey hani illa da ahşap olacak diye bir şey yok. Beton hı hı. da olabilir, ahşap da olabilir yani. illa da tarihi aramada da ahşap bina olacak. Şimdi planda şunlar yazılı. Ee, çağdaş mimarlık olmayacak tarihimiz. Bu ne demek yani koruma Aa. bir kere Çağdaş i̇şte konuda... bir anlamda evet. orası müzeleştirilmiyor mu yani? yani dekorlaştırılıyor Tiyatro. dekorlaştırılıyor. Tiyatro. evet, evet yani hani gerçek bir yaşamın olmadığı zaten hani yaşayanlarının bunu seçmediği hani zaten bir şey zaten oyuncularına da, da o zaman inşa evet, şey almanız gerekiyor yani sadece binaları yapmak gerekmiyor Hı -hı. o zaman? Oyuncu da işi almak gerekiyor. Yani vatandaşı da tiyatro oyuncusu gibi evet. görevlendirmek lazım. Sen şerbetçi oynayacaksın. <gülüyor> bu <ma> <gülüyor> evet, ma evet, Filmi hatırlıyor <gülüyor> musunuz? Şerbetçiler falan olacakmış diye <gülüyor> evet, duyduk <evet>, zaten. Yani <gülüyor> kafasındaki ütopyayı hani böyle bir <gülüyor> evet, işte yani sokağından şerbetçi geçen. Şey, Truman Show <gülüyor> evet, gibi evet, aslında evet. bu anlamda <gülüyor> evet. biraz değil mi? İşte <gülüyor> üretim deyince <gülüyor> ebruculuk hat sanatı tesipçilik yer alıyor. Yani siz, şimdi benim söylemekteki niyetim şu. Tarih yarımadığı için bir plan hazırlandı. ve bu plan herhalde oturup da gizli bir örgüt hazırlamadı değil mi? Evet. İşte söylemiyor. Üniversitedeki şu profesörün yönetiminde şu ekip hazırladı falan diyorlar. Peki bunu kimse okumadı mı? Yani kimsenin okuması, yazması yok mu? İstanbul'da hiç mi mimarlık tarihi bölümü yok? Hiç mi şehir planlama bölümü yok? Hiç mi bir yerde yani bunlar konuşulmuyor. Çünkü o plan hazırlandı. Ta ki sıra şeylere geldi. Bildirimler gönderildi İMKB'deki esnafa yani buradan çıkacaksınız diye. O zaman fark edildi ve belediye başkanı bile şey dedi, aa dedi bu plan yanlışmış dedi o zamanki Emine Ünlü başkanı değil mi? Bilmiyorum basından okudunuz mu? Yani, e, yani böyle bir şey var, e, bildirimler gelince yani tebligatlar <gülüyor> gelince, ay diyorlar bizim şeyimize yıkıyorlarmış. E, peki 10 sene önce o plan hazırlanırken e, kimse okumadı mı? O plan çıktı... Herkes işte biliyor plan hazırlandı deniyor. Hı hı. Sonra kabul etti meclis. BD Başkanı da dahil imzaladığı belgeyi kimse okumamış. Ben onu anladım. Bir şeyi yapıyor, yapıyorlar. Hani bu nasıl olsa hani sosyal bir konu değil, edebi bir konu değil. Okumaya da gerek yok. Bu teknik bir konu canım. Yani içinde işte bir takım hı hı. şeyler var. Yapılması zaten teknik açıdan... zorunlu olan kim yapmış bunu üniversitede koskoca profesör yapmış imzası var demek ki o zaman okumaya gerek yok o onun işi zaten bizim işimiz değil ki uzmanın işi bizi ilgilendirmiyor vatandaşı da ilgilendirmiyor ama bir gün uygulamaya sıra gelince Küt diye bir şey ortaya Peki bunlar çıkıyor. yayının Mesela şey gitmeden onaylanmadan önce hiç Mesela siz hani ilgi alanınıza giriyor Ve okuyorsunuz Mesela vatandaş bunu nasıl okuyabilir orada yaşanıyor Vatandaşın okuması onlar. zordur ama yani işi bu olan insanlar var değil mi Hı hı. Yani evet o alanda üreten ve su. o bölümde hı hı. çalışan ya yani. onun o şehircilik bölümündeki bir profesör var onun yanındaki arkadaşı var onun yanında bir masada oturan var orada bir başkası daha var yani hı hı. birileri çalışıyor bu iş için yani bunu e, sokaktaki kasabın ya da İmeçe'deki işte nalbur e, dükkanının arkasındaki vatandaş oradaki kahve sahibi falan hep konuştuğumuz insanlar onların hiçbirinin haberi yok tabi onların hı hı. okuma şansı da yok onlar Uzman değiller ki. Onlar yaptıkları işi bilirler ama bu işin... Onlar sadece sonuçla haşır evet. neşir oluyorlar. Mesela Ve... suluk ile yıkıldıktan sonra ah etmenin gereği yok. Bunda 10 sene önce işte o planlarda var. Nasıl bir dönüşüm öngörüldü O zamanlar yani biz galiba uygulama aşamasında tartışmayı çok seviyoruz. Yani kurgulama aşamasında evet. o zaman çoğulculaşması. Mesela yıkma fikri. bence olabilir. Şimdi yıkmak çok ayıp. Aa işte mesela işte hani M için işte yıkmak çok hani sanki bir tapınak yıkılıyor ya da AKM. Ya yıkma fikri de dahil her şey konuşulmalı bence. de eğer o insanlar gitmek istiyorlarsa, farz edelim ki bu iki dünya savaşındaki getdolar gibi. Hani orayı terk etmek, insanların terk etmek isteyecekleri bir şey. Hı hı. Ve o zaman da yani birisi de diyor ki yani bunu burayı bu mahalleden gitsinler diyor mesela. İnsanlar böyle istiyor çünkü diyor. O da olabilir. Ama bir, bir bakalım yani evet, farklı düşünceler istiyorlar. olabilir mi? İstiyorlar mı istemiyorlar mı? Buna hiç bakmadan hı hı, yani doğrudan doğruya ilk önce bir, onlar hakkında bir karar veriliyor. Ondan sonra da doğrular ve yanlışlar var. Yani hı. bu işte tam tipik. Yani e, muhalefetle iktidarın aynı şeyi paylaştığı, aynı paradigmayı paylaştığı birisi zaten kötü niyetli onun için kötülük yapar. Öbürü de zaten hep şeydir yani böyle e, onu eleştirir falan ama çözüm hiçbir zaman bulunmaz. Bu modelde yani e, bir değişim sağlanması saydan halkın bu sürecin içine girmesi mümkün değil. İki taraf kavga ediyor, evet. e, vatandaş oluyor olan yumruğu da yiyor. Şimdi böyle bir e, görüntü altında. Emek sinemasının yıkımı içinde aslında benzer bir şey var. Hani binanın Kültür Bakanı aynısını yapacağını söylüyor müteahhitin ya da işletmeyi alan kurumun. Mimari açıdan yani birçok çözüm olabilir. İlla da tek bir şey model yoktur. Yani birçok mimarda koltukların kumaşını değiştirmeyi önerebilir mesela yani başka şeyler olabilir. Ama ee, ben bu... şey görmüştüm Korhan Bey, hani e, tamam yenilebilir ön aynı kalıp arkaya bir şeyler çıkabilir ama mesela üç boyutlu çizimlerini görmüştüm. Acayip şey yani. Hani böyle 70-80'lerin modern <gülüyor> mimarisini geri dönmüş. Hani böyle garip bir formlar böyle. Tamamen siz gördünüz mü bilmiyorum ama yamalak, ama şey böyle şey yani böyle mimari açıdan bile şey yani acı verici. Hani ikisinin birleşimi, insan. Hani onu O, ...o beni çok etkilemişti mesela... ...o iş, içi, içi tabii ki değişebilir... ...her şey olabilir ama... Işte bir, ...ne bileyim arkasında böyle bir... I, ...işletmeye verilmesi mesela... ...öyle bir şey çıkıp böyle... ...ama bunu sokaktan geçerken göremiyoruz tabii... Yani ...arkasının o binaların... ...nasıl birbiriyle bağlandıklarını... ...ve hani il, ortasında ne olduğunu... ...bu bizim... ...hani dolaşırken fark edemiyorsun belki... Önce aynı kalıyor ama arkada... ...büyük ve şeyler... ...çıkıntılar oluşuyor böyle... Yani işte burada yani mimari açıdan çok farklı durum, şeyler yani. olabilir. Ben iyi veya kötü demekten önce ilk önce yöntem olarak bir şey bulmak gerekiyor. Biraz sonra isterseniz bunu konuşalım. Şimdi bir ara verelim. Bugün dinleyeceğimiz parçanın ismi City of the Dead. The Clash'tan dinliyoruz. Evet buradan devam ediyoruz tekrar şimdi yıkma fikri aslında anonim bir fikir yani yıkmada dahil olmak üzere her şeyin özner olduğunu bence kabul etmemiz lazım. Tabii ki yani beğenmediğimiz bir şey olabilir mesela şey dedi Kadir Topbaş bu şeyi yaparken daha doğrusu yıktıktan sonra Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nu buraya cami yapacağımız söylemişlerdi bakın cami yapmadık dedi. Sanki cami yapmak ayıp bir şeymiş gibi. Niye yani Kadir Topbaş'a ben de şunu söylemek isterim. İnsanların cami yapılmasını istemeye hakları olmalı yani düşünce olarak da böyle bir şey yasak koyabilir misiniz yani? Değerlendirilir, tartışılır hı hı. ama şey yapılabilir. Yani şimdi Sütlüce mezbahasını yıktı adam oraya bir cazibelet yapı yap. İşte, işte. Şimdi ben beğenmiyorum yapıyı tamam falan ama onu söyleme hakkı olmalı. Ama tam tersine kapatırsak, söyleme hakkını ortadan kaldırırsak ben yaparım. Sizde de görürsünüz... ...ondan sonra da isterseniz karşı çıkın... Ister ...seçimle iktidara gelip... ...ancak o zaman değiştirebilirsiniz... ...gibi çok ceberüt bir devlet anlayışına doğru gidiyoruz... ...eğer her şeyi... ...doğrular ve yanlışlar diye sınıflandırırsak... ...yani kamu fikrinin... ...birçok farklı öznel düşünceye açık... ...olması gerekir... ...kamu fikri tek bir şeyden... ...yani tanrısal bir şey değildir kamu... Hmm. ...tanrı değildir yani... ...kamu tartışılmaz çarpılırsın... ...yani bir şey olacaksa onun bir doğrusu var... O da seçimle gelmiş bir tanrı. Bunu Maurice Duverge söylerdi. 60'lı yıllarda söylemiş. Seçimle gelmiş krallar diye bir kitabı vardı. Onu Bu anımsattı şeyde, bana. Bana hani kamuda Türkiye'de tamamen hani e, kamusal alan mesela yani sanatta da öyledir. Tam Ya da kamusal heykel. E, tam da böyle nereye tekabül ettiği pek e, belli değil gibi geliyor. O kamu sınırının Çünkü hani Fransa'daki kamuyla Türkiye'deki kamunun da hani sizin dediğiniz kamudan farklı olarak hani sana için konuşuyorum, öyle bir soru işareti oluyor her zaman. Ya kamusal alanda olması zaten onun kamuyla ilişki kurduğunu göstermiyor bence. Evet. Hani tam yani, da burada bir sorun kamuyu var. Yani. Kamuyu kullanıyor olabilir, Hı -hı. kamu gücünü kullanıyor Hı -hı. olabilir bir mimar, bir heykeltıraş, bir sanatçı. Ama kamusallığa yol açtı söylenemez. Evet, aynen. Yani Şantal Muf'tan belki alıntı yaparak bunu söylüyorum. Ben Şantal Muf. Fransız e, siyaset bilimci yani kamusal alandaki sanat kamusal alanı kullanan sanat değildir demişti bu Osmanlı Bankası'nda Osmanlı Bankası Müzesi'nde geçen sene verdiği konferansta Türkiye'ye gelmişti. Şantal Muf belki hatırlarsınız Şantal Muf işte kamusal alanda sanat diye bir başlık altında konuştu yani özetle şunu söyleyebilirim. Kamusal alanda yer alan sanat, kamusal alanı kullanan sanat değildir. Kamusallığa yola açan sanattır. Hı, evet, güzel yani, hayır, yani. Evet, çünkü yani, Taksim'e ben illa da heykelimi i̇şte. dikmek istiyorum diye. yani insan kamusal alanda sanat yapmış olmuyor. Tam da Hı. senin hani evet. canaltaya sorduğun soruyla ha, alakalı evet, mesela evet. hani platformda Hı. tartışmaya çalıştığın şey... Belki de hani kullanıcısına evet. ne kadar alakadar ediyor yani hani mesela orada. bir park da bir sanatçı şey yapmaya çalışıyor hani kamusalına bir heykel değil böyle güncel sanat projesi öneriyor. Hani ben de şey merak ettim. Tamam hani sanat olarak ıı, bu bir proje. Ama hani parkı kullananlar için bunu ne, ne ifade edecek? Heykel desen heykel değil. Ondan sonra ıı, hani oturacak bir bank desen bank değil. Hani bir, bir sürü anlam yüklemişsin mesela. Ya o, tamam onların yani. çok okumalarının dışında bir evet, şey. Çok, eminim evet. Eminim ama hani Proje de iyi ni niyetli ama burada hı hı. şeyle alakalı bir şey sanat alıcısıyla alakalı bir şey tam da hani e, bizim onlar için öngördüğümüz şeylerle sürekli muhatap oluyorlar. Ve onlar dolayısıyla zaten hani böyle bir okumanın içine asla giremeyecek e, evet. altyapıda çünkü zaten öyle bir haşır neşirlikleri yok. Hani öyle bir okumaya alışkın değil. Ama yani sanat kamuya Dolayısıyla zaman... o da çok. Sanatçının evet. söylediği şey de çok tepeden inme oluyor. <gülüyor> yani evet. ve ilişki kuramıyor orada tam da hani... Çünkü adamlar sizin derdinizi anlamıyor ki yani hani... Hangi düzlemde konuştuğunuz önemli bence. Hani... Evet ama bildirişim olarak sanata bakarsak... E, ...iletişim kurma biçimi var. Yani kurmak zorunda da değil ayrıca. Yani şey olabilir. Mesela geçiciliğinin... Ama kamusallık gibi bir derdi varsa yani evet. açık. Hangi açık kamusallık? Arttı. Mesela yani. şimdi bizim alıştığımız kamusallık, 20. yüzyılın kamusallığı neoklasik kamusallık. Sanatı kamu alanına çıkarıyor. Evet, evet. ama onu sanat denen bir alana izole ediyor. Hayır. Yani bir kahramanın evet. heykeli olarak işte koyuyor taksi meydanı. <Gülüyor> evet. Yani sanatı ya sanat olarak hapsediyor yani. aslında. Sanat dediği kavram altı içine hapsediyor. Hı hı. Evet bundan evet. bahsediyoruz. Evet. Şimdi o zaman mesela birisi de diyelim çok böyle yani sanat eseri diyemeyeceğimiz bir şekilde o kamusal alana müdahale ediyor. Ve diyelim Aniş Kapur'un heykel hı. diyelim yerleştirme türü şeyleri ve bizim bu şeyimizi topa tutuyor kamusallık hı hı. anlayışımızı. Kendi öznerliğini ortaya koyuyor. Her zaman bir kritik şey ortaya çıkarıyor. Kimi zaman ters yüz ediyor şeyi. İzleyiciyle izleyen ilişkisini ters yüz ediyor. Yani bunun üzerinde oyun oynuyor. Hı hı. Şimdi burada hep her seferinde tek farklı bir şey var. Yani tek bir çözüm yok ama birkaç tane şey. Şimdi bu, bu burada... Şimdi bu... Yani sanatın şeyden ortadan kalkması bu. tedaviden kalkması, ölümü. Sanatın o neoklasik yerden artık şey olmuş olması. Yani orada... ölümünün ilan edilmiş olması Diğer taraftan da bambaşka bir şey karşımıza açıyor bambaşka bir perspektif yani kamusallığa yol açma dediği şanttal mufun yani bir şeyleri düşündürtme bir şeyleri arayüzleri evet. oluşturarak Hı -hı. bir şeyleri tekrar kamusal alana çekme görünmeyeni görünür kılma Hı -hı. yoksulluk haksızlık ırkçılık ya da Hı -hı. bizim mesela öyle şeylerden hareket ediyoruz ki çoğumuz eğitimden belki kaynaklanan bir şey bunları hiçbir zaman düşünmeden Olgunlaşmışız. Halbuki bunlar hani bilinir ama birden bir biz "aa sahi mi" falan diyoruz. Sonradan öğreniyoruz bazı şeyleri. Ya eskiden de güzel rumlar vardı İstanbul'da. Gittiler. İşte ne oldu? Bilet aldılar, uçağa bindiler, gittiler, vapura bindiler, gittiler niye gittiler? İşte gitmek istediler falan. Fark etmiyoruz yani nasıl bir şey yaşadığımızı. E, kaçtılar diyoruz hatta sanki suç işlemişler gibi bazen. Falan. Bu şeylerle. Ay ne güzel evler var bu Beyoğlu'nda falan diyoruz. Hı. Hani ne oldu insanlar peki? Ay ne güzel çingeneler, ne güzel dans ediyor. Orada Bak, onlar işte da dansa, şehir şey sizin yapalım. için kurulan bir evet. sahne gibi aslında. Hani siz de gelip orada tüketiyorsunuz yani işte sizin size sunulan şeyi. Bir de evet. mesela kente evet. dair bellek ona şey geliyor ki tak diye bir yerde kesilmiş böyle. Hani bir sürü bir şey yaşanmış ama böyle bir yerde bir kesilme olmuş. Şimdiden tekrar bir şeyler hatırlanıyor. Hatır, bir şekilde hatırlatılıyor, hatırlanıyor gibi geliyor. Yani bir üstünde düşünmediğimiz ve unuttuğumuz ya da unutmak istediğimiz şeyler tekrar hani yüzleşmediğimiz şeyler yani kent olarak karşımıza çıkıyor böyle. Evet şimdi bunlar hmm. gündeme gelirken işte burada işte sanat dediğimiz şey biraz bu. Yani bizim görmediğimizi görmemizi sağlıyor. Mesela evet. işte şeyde Hasanpaşa Gaz Fabrikası'nda şimdi Roma vatandaşlar orada atık topluyorlar. Atık topladıkları için ...yine topladıkları atıkların bir kısmıyla da ısınıyorlar. Yani Hı -hı. lastik yakıyorlar, ateş yakıyorlar plastiklerle. Hı -hı. Ve oradaki dar gelirli insanlar da işte orada bir daire sahibi olmuş. Kötü bir şey de olsa, bina da olsa işte 40-50 bin lira bir daire satın almış. Hala onu taksini ödeyen insan var. O da orada onun değerini, mülkünün değerini düşürdüğü için ona düşman. Hı -hı. Buradaki romanları buradan atın diyor. Şimdi şeye bakarsanız yarın öbür gün e, şiddet uygulayabilir... o birbirlerine şiddet uygulayabilirler. Hı hı. Yani gider sen e, benim bana yan baktın şeyde, falan der. Evet, evet. Tayyip Erdoğan ziyaret ettiğinde galiba romanları işte en son orada öğrenciler çıkıp pankart açtıklarında ilk dayak atan öğrencileri romanlar oldu mesela. Çünkü onlar onların evet. aslında görünür oldukları anı gölgelemeye çalıştıkları için tam da hani. Tam da gündeme ha, geldikleri evet, yerde başkası ha, evet. gündemi sahneyi ellerinden alacak Aynen e, rekabet yaşadılar aslında. Oysa her ha. ikisi de öteki yani orada evet. hani ama e, burada da sizinle konuştuğumuz gibi daha önceden hani önce kendi ırkçılığımızı da sorgulamamız gerekiyor yani hani bunun içinde hani tamam biz o insanlar için düşünüyoruz ama o insanların da kendi ırkçılık yani yaptığı noktaları e, yani çok Ben, benim için çok şok edici ve üzücü bir noktaydı mesela medyadan öyle bir şey görmek. Ve... Peki bu sorgulamayı kim yapacak? İşte burada vatandaş karşı tarafı düşman kendisinin rolünü çaldığı için Roma vatandaş gidiyor oradaki muhalif vatandaşı ya da Kürt vatandaşı evet. dövüyor. Buradaki rolü birbirinden çalma şeyinde birbirine düşman oluyor insanlar. Yani işte yani bütün aslında toplum kesimlerinin hep birbirine düşmanlık üretmesi gibi Hı. şey. Burada işte hem kamu kamuya ihtiyaç var hem de sanata. Yani olan biteni algılamamıza yol açacak olan şey herhalde Hasan Paşa Gaz Fabrikası'na o zaman sanatçılar da gelsinler güzelce duvarları boyasınlar Değil burayı de. sevimleştirsinler <gülüyor> Buraya da sanatı işte kamusalığına taşımış olsunlar demek değil. Bir dönüş evet. yani. Yani ha. burası o insanlara nasıl tekrar kamusallığı geri kazandıracak onu sanatçı sağlıyor. İşte buradaki gençlerle yapacağı projelerle, romanlarla yapacağı işlerle. Bazen birbirine hiç entegre olmayacak. karşıt birbirini iten grupları yan yana getirerek. Sanatın enerjisi böyle bir şey. Yani bunu sağlamak için e, tabii ki şeye ihtiyaç var. Yani kamunun sanatla ilişkisine ihtiyaç var. O yüzden de piyasa mekanizmalarına terk edilemez emek sinemasına geri dönersek sadece bir yatırımcı şirketin gelip de ben işte burayı şey yapacağım ve burayı dönüştüreceğim demesi bir kamu politikasının eksikliğine işaret ediyor. Yani bu durumdan bir ders çıkarmak lazım. Gerçekten bir kurumsal boşluk var. Yani bunları düşünen taşınan bir kamusal bir şey olması gerekiyor ki İçine belki şey de alabilir, hayırseverlik şeylerini de alabilir, sponsorlar falan. Hı hı. Merkezi otoritenin bütçesinden de yararlanabilir. Burada çünkü kent ölçeğindeki aktörlerin bu kadar ayrışmış olması, kamusal aktörlerin de bence çok doğru değil. Yani Kültür Bakanlığı ayrı, belediye ayrı çalışıyor. Halbuki bunların yani aynı şeyler etrafında, politikalar etrafında işbirliği yapması lazım. Farklı partilerden bile olsalar, hı. yani kültürün desteklenmesi konusunda ortak işlevlerin olması lazım ki değiller. Dolayısıyla İstanbul'da bir değişim yaşanıyor 90'lardan belki daha öncelerden beri. Ondan önce de bir takım değişimler tartışılmamış olduğunu <gülüyor> düşünürsek bu değişimi de aynı şekilde geçiriyor İstanbul. Aslında buna bu çözümler çareler. oluyor galiba ya da biz onu yaşadığımız için mi şu ya anda Ya da daha medyatik oluyor olabilir diye düşünüyorum yani. Ya ya da tabii iletişimin... dünyada hiçbir yerde bu kadar çelişkilerin bariz görünür olduğu <gülüyor> bir kent herhalde olamaz diye düşünüyorum. Çünkü nereye gitseniz bu sorunları tartışıyorlar, düşünüyorlar. Konuşarak çözümler buluyor. İstanbul'da ise yani ben herhalde insan yakın çevresini daha iyi gördüğü için o kadar çok yapacak iş var ki yani hangisiyle uğraşacağınızı şaşırıyorsunuz. O kadar her şey... E, ortadaki şey yok galiba. Hani evet. böyle yapacak çok fazla nüfus var evet, ama değil mi? İnisiyatif alıp bir şeyler yapacak. Kimse, yani ben mesela son bir yıldır İstanbul'da yaşıyorum hani ve onun içine dahil olmaya çalışıyorum. Hani o sivil toplumun falan. Tabii kendi derdim çapında ve hani çünkü ancak o konuda bir şey söyleyebileceğime inanıyorum bir anlamda da ama şey hani bu kadar gelişmeye açık ve aslında bir işlenmemiş... Durum söz konusu onu e, inisiyatif alarak e, işleyebilirsiniz yani tam da bu anlamda ama e, asıl burada şey sorgulamak gerekiyor yani peki e, tamam bunu inisiyatifi alıp gerçekleştirecek kişiler nerede ve şey yani neden bu kadar rehavet içindeler yani? bir anlamda ben o hani entelektüel kısmın yani gerçekten biraz e, çok e, popoları rahat demek istiyorum yani o anlamda evet biraz e, burada e, yani siyasetçiden değil asıl e, bu simgesel sınıfın ne yaptığı evet önemli, bu aynen, tam çıkıyor. da burjuvanın evet, yani hani evet. e, o zaten yani bu değişimin zaten ana meselesi olur eğer simgesel sınıf Bağımlı hale geliyorsa bir başka e, sivil toplum kesimleri gibi kendi kamu yerlerini temsil eden, e, işte üniversiteyi bitirince sınıf atladığını düşünen bir kesim oluşuyorsa o haksızlıkların görünmez olmasına ve şiddetin keskinleşmesine yol açıyor. E, bunu da isterseniz programın son bölümünde konuşalım. Bugün <gülüyor> İlke Yılmaz'la ve Özgür Çimen'le e, programımızın iki dinleyicisiyle birlikteyiz. Metropolitika'da emek sineması ve sanatla kamunun ilişkisi ve buradaki kurumsal boşluğu konuşuyoruz. Bugün aynı saatlerde de şu anda İstanbul Kütür ve Sanat Vakfı'nın Şişhane'deki binasında da emek sineması ile ilgili toplantı devam ediyor. Biz de yine The Clash'tan bir parça dinliyoruz Prisoner. programda geldik e, ilginç bir bölüme e, şimdi dediniz ki e, burada sanatçılar e, ve e, bir takım işte simgesel üretim yapan insanların rolü önemli Hı. son bu noktaya gelmiştik Siz de bu konuda kötü yönetim konusunda zannedersem değil mi çalışıyorsunuz test hazırlıyorsunuz yani Evet tam o anlamda e Ya daha çok sanatçı olarak bu, buradan bakıyorum yani ve e, kendi yaşadığınız alanı üretmek ve dönüştürmek babında da bakıyorum yani hani orada inisiyatif almak. E, çünkü şey e, o alanda etkin olmak istiyorsanız e, sorumluluk da duymanız gerekiyor ve dolayısıyla hani e, e, ne denir karşınızdaki kurumu, kuruluşu ya da o neyse onu tanımlamanız tanımanız Ve ona karşı bir tavır geliştirmeniz için bunlar gerekli ama hani birçok yani benim aslında üzücü bulduğum şey kimse hiçbir sanatçının derdi değil yani çok az. Bununla uğraşan, ben kendi kuşağımdan gördüm belki 80, 80 sonrası kuşak o yüzden. Ben de mimarlar gibi. da çok az uğraşıyor. Evet mimarlar Diyeceğim geliyor çünkü hani işte gittiğim zaman Anadolu'daki bir kente de mesela Antalya'ya gittiğim zaman ya bu kentte hiç mi mimar yok falan diyorum. İstanbul'a gelince şeyde yani... Ee, hani bu soru soran şaka olsun diye tabii bu söyleniyor da İstanbul'da hiç mimar yok mu acaba niye bu kadar kötü binalar yapılıyor falan diye soruyorlar ama şimdi burada evet, kötülük iyilik değil yani başka bir şey işaret etmeye çalışıyorsunuz herhalde ee, mimarlık bina resmi çizmek değil hani bundan para kazanmak bu aracılığı yani sanatçılık da işte böyle bir esnaflık hani güzel resim sergi yapmak açmak değil Aynen. galerilerde evet. işte şey satılan işte bir takım para etmesi birisi şey üretiyor e, diyelim. eşya üretiyor o da sanat şey market gibi. Bir taraftan yani bu var. Bu böyle bir gerçeklik var. Bunu reddedemeyiz. Değil mi? Yani sanatın para etmesi gibi bir şey var yani. Ama sanatın ekonomisi market paranın ekonomisiyle örtüşüyor mu? Tam birebir mi? Acaba sanat hani para o etsin diye üretilirse ya ben ne yaparsam daha çok para eder diye düşünürse sanatçı Acaba sanat ya Aslında öyle. hani avantaj sanatçı hep bundan kaçıyor. Hani Orada da, tam finansallaşması. Evet ama tamamen sistemin sorunu. karşısına bir iş üretiyorsun. Yani bunun çelişkilerini gösteren bir şey yapmak istiyorsun. Yani sanatçı olsun, tasarımcı da olabilir. Ama öyle bir şey oluyor ki mesela sistem onu... Daha yani o sermaye mesela. öyle mesela. Han ama Honseik işte mesela. burada da tam da kendi alanın olmadığı için ürettiğin ve hani... ...sahip çıkabileceğin bir yerin olmadığı için yani bence evet öyle tabii ki neden sanatçılar bir araya gelip bir şey yapamıyor yani. Şey, e, insiyatifler var mesela yaşında. hani bir araya gelip gerçekten adamlar şey e, ne bileyim mutfağından tutunda tuvalet banyosuna kadar kendileri bir mekan yapıp orada hani... E, bir şeyleri dönüştürmeye, anlamlandırmaya, hani muhalif olmaya çalışıyorlar. Böyle mekanlardan bahsediyorum aslında biraz. Evet. Mekan e, şey yapar, e, örgütlüyor yani e. çünkü insan insanların... Ama o biraz politik sanata dönüşüyor, değil mi? Tabii. Peki yani şöyle bir şey var. Yani politik olmayan Bilmiyorum. ne var sizce? <gülüyor> Hayır <gülüyor> ama politikanın <gülüyor> şeyinden başlarsak yani sanatçının yani ben kendisi sanatın politik. sanatın çok pür bir şey olduğunu yani. düşünmüyorum açık. ama hmm. sanatın e, dekora finans... edilmesi mesela politik bir tercihtir. Ha o fark. neoklasik değilmiş. bir anlayış bence bas bir politika dayatmasıdır yani. Ama sanat... o biraz sanat tarihinin falan evet, yapmaya o... çalıştığı bir şey değil mi sanat üstünde yani bir küratör gelip bana ne yapabil yani işlerimde neyi kullanmam gerektiğini söyleme cesaretinde. bulunuyorsa yani konu? anladınız mı? Sizi sürekli bir şeyin içine classification içine sokmaya çalışıyorlar ve hani bir şeye benzetmeye çalışıyorlar. Siz de benzemiyorsunuz yani. Peki o küratörle çalışmayabilirsiniz. Ha tabii ki zaten yani. sonucu buna dayanıyor yani, yani. onunla da, çünkü o varsa siz de varsınız bu markette ve şey yani o bir alansa ben de o alanı üretiyorum ve de tüketiyorum yani hani. Evet ama şimdi şeye bakarsak yani politika Sanatta politikadan girdik buraya. Ee, sanatta politika şey yapılacaksa bu heykel işte resim bilmem neyse. Tiyatro. Yani tiyatro işte politik bir duruşu sergilemesi. Bunda mutabıkız yani bir politika sergilenebilir. Ama bir de sanatın politik işlevi üstünde demin konuştuk. Yani emek sinemasında mesela sinemanın sadece e, ticari bir şeyden e, pazardan... ...pazar ilişkilerinden beslenerek... ...ayakta kalamaz. O zaman kamunun... ...politikasının olması gerekir. O zaman kamu destek veriyorsa sanata... ...bu politika ile belirlenmiş... ...olması lazım ki keyfi olmasın. Yani bunu bir patronaj şeyine çevirmesin. Bağımlı hmm. Sanatı bağımlı hale getirmesin. Şimdi burada... bu ...böyle bir politika olmadığı için... ...hani şey sanatçı... ...garip bir iklem içinde... ...kamudan destek alsa... Evet. ...vay sen evet. kamuya gittin sattın sanatını oluyor... Hı. Piyasa ilişkilerine girmiş olsa tiyatrosunu kendi bilet gelirleriyle ayakta tutmaya çalışsa bu sefer de yani salonu doldurmak zorunda ticaret yapmak zorunda ne yapsın yani salonun kirasını verecek işte hı hı. insanlar yaşayacaklar şimdi böyle bir ikilem içine hapsolan bir sanatın şeyi olmaz yani politik vasfı olmaz sanatın özgürlüğüdür ilk önce yani politik hı hı. sanat neyi gösterir? Aslında hmm. imkansızlığı gösterir. Yani sanat bir özgürleşmeden bahsedebilir evet. miyiz peki? E, sanatın yani? rolü herhalde bağımlı olan şeye karşı bağımsızlıktır. Yani imkansızlığı gösterir. Yani bir hakikatin imkansızlığını gösterir sanat bize. Hmm. Ee, bir şeyin, e, hakikat dediğimiz şeyin, e, bize dayatılan şeyin, gerçeklik diye sunulan şeyin, Aslında ne kadar imkansız olduğunu evet. gösterir. Bu imkanı sanatın bu şeyini elinden aldığımız zaman... ...bundan en çok da vatandaş zarar görür. Yani şimdi biz e, emek sinemasının yıkılmasından çok daha vahim bir konuyu konuşuyoruz. Keşke emek sineması yıkılsa 10 tane emek sineması ve de yıkılsın. Hepsi yıkılsın hatta. Hiçbir şey kalmasın. Ne müze kalsın ne bir şey. Hepsini bütün binaların bir taklidini yapalım. Minya gibi bölge yapalım şehrin dışında. Oraya birer işte restore edildi diye... ...tüm Türkiye'de çünkü restorasyon deyince... Taklidini yapmak evet. anlaşılıyor. Hı. Hazır. Sütlüce mezbahasını gidip aynı yerde inşa etmeye ne gerek var? Gitsinler oraya koysunlar. Minya Türk'ün gerçi yanında olduğu için çok pek hı hı. orada şaşırtıcı değil. Yani Minya Türk'ün devamı oldu zaten Sütlüce mezbahsta. Diyek Bire bir oldu. Bir bölüm 25 olacak ama aynı şey. Hani diyelim hepsini toplalım. Topkapı Sarayı'nı Antalya'ya gönderelim. Orada otel olsun. Evet. Hepsi de bir işlev de kazanmış olur. İstanbul surlarını mesela nereye gönderebiliriz? Onları Simpaşa mesela işte büyük, çekmece, küçük. Ve <gülüyor> yapılıyor zaten. Bu evet. biraz da şey değil mi? Hani Dubai mesela bunu tamam. örnek olarak Dubai. hani evet. sermaye istediğine sahip oluyor. Sembolik anlamda getiriyor. Belki İstanbul bu anlamda hani Dubai ile... Tamam. Zaten bir, işte bunu konuşuyoruz. Şey Metaforların gerçekleştiği Hı -hı. bir kent mümkün olsun. Yani Ortadoğu sanat içinde. bize metafor olduğunu gösterir bunlar. Biz bunları sahiden yaşayalım ve gönderelim. Peki yıktık her şeyi. İstanbul'da kültür mirası falan dediğim şeylerde böylece halletmiş olduk. Sorunumuz kalmadı. Peki bu kadar şey yani bunlar için yalvarmak aman yıkılmasın demenin şeyi ne o zaman yani nasıl olsa yani bunlar yeniden inşa edilince restore edilmiş oluyorlar. Türkiye'de öyle anlaşılıyor. Burada çok daha vahim bir şey var. Mimarlık dediğimiz şeyin tek bir perspektife bağlı kalması. Restorasyon denince teknik bir şey anlaşılması. Yani asıl bence bu anonim zekanın üretilmesi kadar tehlikeli bir şey yok. Asıl yıkıcı olan asıl e, yıpratıcı olan. Asıl baskılayıcı olan toplumları karşı entelektüel süreçlere mahkum edici olan şey kamu fikrinin doğrulardan ibaret olması veya yanlışlardan ibaret olması. Asıl yani sanatın burada politik rolü çok önemli. Bu ikilemin dışına çıkmamızı sağlıyor. Yani çoğulculaşması kamu fikrinin asıl mesele. Yoksa Kesinlikle. emek sineması yıkılsın ya. Yani tapınakta değil ki bu yani o kadar çok güzel yapı yıkılmış ki emek sinemasında yıkalım onu da yıkalım bunu da yıkalım. Ama çok daha önemli bir şey yıkıyoruz aslında. Yani toplumun kendisinin kendi geleceği hmm. üzerine söz sahibi olma hakkını ortadan kaldırıyoruz. Evet, evet. Galiba programın sonuna doğru yaklaştık. Ee, bizim programımızın <gülüyor> son bölümünde e, isterseniz ben tekrar e, katılımcılarımızı tanıtayım. İlk, İlkey Yılmaz evet. Yıldız Üniversitesi'nden Özgür Çimen Yıldız Üniversitesi Gene Sanat ve Tasarım Fakültesinden ee, Programın Daha önceki programları da izlemiş iki dinleyicimiz hem de Aynı zamanda da e, siz bugün Açık Radyo'da benimle mülakata Gelmiş oldunuz evet, bir, <gülüyor> e, e, bir taraftan oldu. da tape çalışıyor Ve bu mülakat Olarak da kaydediliyor <gülüyor> e, Biraz sonra da emek sinemasına Gider belki o toplantıyı da izleriz. Ee, ama e, bizim şu anda dört dakikamız var programın sonuna e, yaklaşmak için. E, sizin e, bu şeyle ilginiz e, biraz kamunun e, bu tip programlarda ne yaptığını yani bu durumlarda kamunun ne yapması gerektiğini herhalde ya sorguluyorsanız. Daha çok bizim için ne yapılıyor? Çünkü bizim adımıza bir şeyler yapılıyormuş gibi evet. gözüküyor. Bu e, Ama şey aslında tam da şey bunu dışlayan bir yapı söz konusu. Hani bu 2010 projesi Avrupa Kültür Başkenti tam da. Çünkü şey ben ilk hani duyumlarım sanat çevresinden olduğu için hani herkes böyle işte İstanbul'da sonuç sonunda işte bir şeyler olabileceğine inanmış gibi gözüküyorlardı sanatçılar çok hayalperest. Bu <gülüyor> biçimde belki hani sanatçı inisiyatiflerin desteklenmesi, e, kolektiflerin desteklenmesi evet. babında bir anlamda. Çünkü hani finansallaşmayan tek özel sanatın üretildiği yerler işte bu anlamda da onlar da ama hiçbir projenin desteklenmediğini biliyorum. Yani benim sor sorunum ve sorunsalım buradan geliyordu bu evet. anlamda. O yüzden sizinle konuşmak istedim ve de bu konularla aslında kültür yönetimi falan... Evet herhalde daha konuşacak çok e, mesele var çünkü pek de fazla bir ilerleme kaydedildi söylenemez. Yani hı hı. burada e, bir kurumsal boşluk var kamusallığın yeniden kurgulanması için ve birçok kamu kurumu aslında e, bir şekilde katılıma açılması gerekiyor. Ama bu ne, nasıl bir kamusal işlev olacak? E, bunları e, değerlendirmek için de önümüze habire fırsatlar çıkıyor. İşte emek sineması, AKM, e, kültür merkezlerinin durumu. İşte kültürel mirasın korunması meselesi ve aynı zamanda da şu anda mahallelerde gerçekleştirilen kentsel yenileme projeleri. Ben size çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür, teşekkür ederiz. Gene evet. evet. evet. beklerim programı. Gene <gülüyor> müzikle programı nihayetlendiriyoruz. Gene The Clash'tan dinleyeceğiz. Time is tight. Hoşça kalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela Hazırlayan Ayşim Türkmen ve Korhan Gümüş Bu kapısı yok elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı merkezi.